Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo devam ediyor. Bang bang dinledik Smoky'den. Oktay siz çocukken Evet abi. Bang Bang diye mi ateş ediyordunuz? Dandan diye mi? Yoksa Yok, dışın dışın diye. Dışın dışın diye Tabii canım. Mi? Cüneyt Arkın'ın orada çok etkisi var. Bir kere bizim okulun oraya gelmişti Cüneyt Arkın da. Bizim de sokağa gelmişti. Herhalde aynı dönemde zaman gelecek adam İzmir'e. Aa olabilir yalnız aynı dönem ha Valla aynı yani, <gülüyor> Bir sabahtan e, Alay Bey diyeyim e, Öğleden sonra da Alsancak'ta şurada olacağım falan diye bir program ayarlamış olabilir Hatta Cüneyt Akın bize şey yapmıştı Ege Deniz Ege Deniz'i <gülüyor> Yapmıştı Ha bir de sen öyle şey Konuşma şansı bile bir sohbetimiz de oldu. Vay be. Çok havalıymışsın. Ben hayatımdaki en hızlı Vay koşuyu yaptım galiba. buradaymış. Five saniye. En hızlı koşuyu yaptığım dönemdi galiba. E, çocukluk yıllarımda. Cüneyt Harkın geldi haberi üstüne. Cüneyt, Cüneyt geldi onu görmek için. O nasıl bir bütün okul koşunca ben de koşmak zorundayım diyerek böyle bir e, geç kalmıştık şeyiyle. ile. Hiç Ege Denizi e diye bir espri yaptım diye bahsetti mi? Ee, Yüksekçe bir yere çıkıp. Çocuklar dün. Şöyle hoş bir esprim oldu falan diye. İşte ondan önce gördüm ben. Yani o mesela öğleden sonra sizin oraya geldi ya. O zaman sizin yaşattığınız coşkuyla espri yaptı bize akşam. E, herhalde. Tahmin ediyorum tabii bunlar. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş. hoş bulduk efendim. Günaydın. Dışarıda yağmurlu bir hava var. E, ben ama. de keyfini çıkardım zaten. Yağmurlu havanın keyfi ayrı olur bilirsiniz. Ne keyfiymiş o? Yağmur keyfi. anlamadım bunu şey anlamadım. <gülüyor> Ya yağmurda yürümenin keyfi gibi var mı ya? Keyifle yürüyerek geldim. Ben dün bakkaldan eve yürüdüm şakır şakır ıslanarak hiç de keyif almadım. Bilseydim bir keyif alırdım ondan. Yani ben sana keşke sorsaydım ben bakkala gidiyorum ne yapmam lazım diye ben sana keyif al. Keyif al. <gülüyor> <gülüyor> günaydın Oktay Bey ne oldu? Çok günaydın. Ee, Çok günaydın. Ee, sizlere de iklim edin. Veri ver. diyecektin dışın. Dışın dışın Nerede diyor ki dışın? E onun yani Cüneyt Arkın filmlerinde hep öyle çıkar ya. Hiç öyle dandan falan diye çıkmaz. Dışın dışın diye çıkmaz mı? Ben de dışın dışın diye yapıyordum ama e, duyduğumdan değil bana dışın diye ateş edildiğinden karşı ateşi de dışın diye açıyordum ben. Ya diye ya ateş sen, gibi düşün. Sen şey yani e, kavgada eşitlik ilkesine aykırı davranmamak için o mesela dışın diye çıkaran bir elinde karşıdakinin şeyi varsa e, tabancası silah. silah neyse tabanca silah kötü bir şeydir. <gülüyor> varsa sen de aynı silahı kullanıyorsun. <gülüyor> yani. Sonra yani, tabi şeyden sonra Anadolu Lisesi'nden sonra bang bang diye İngilizce. Ateş etmeye Tabii canım Bu eskiden tavuk <gülüyor> taklidini şöyle yapıyordu ya Horoz taklidini Falan diye yapıyordu Sonra Anadolu sesine gitti geldi Şöyle sesler çıkarıyordu Oktay Cookie doodle Do cookie doodle Do Ben de aynısını Ege'yi şeyden hatırlıyorum. <gülüyor> ee, Anadolu Sesi'ne gitmeden önce o Juney takımla şey yaptığı <gülüyor> o gün hatta. Evet. E, işte köpek taklidi falan yapıyorlardı arkadaşlarıyla. Evet. Ondan sonra hav hav diye Biliyorum. şey yapıyordu köpeği falan. Ondan sonra Anadolu Sesi yedek listeye girdi. Hazırlığın sonundaki yaz tatilinde hiç unutmuyorum. O zaman hiç tanışmamamıza rağmen bak bak yapıyor. Evet bu. Ya ne, alakası, yapmıştım. Ya. ne alakası yapmıştım. var ya bak bak işte biraz büyük kültürel emperyalizmin etkisine kaldım. Kültürel emperyalizmle bank bang, bang mücadele edeceğim. Ya eskiden bunda işte kavga sahnelerini yapardık bu Anadolu sesine gitmeden önce. Fat, küt, pat, çat, çat falan diye. Evet. Abi bir başladı bu. Ben de aynı yaz hiç unutmuyorum. Evet. Spam, spoczk, spoczk, spoczk, spam. Böyle. Böyle ya, böyle. Hep kavga ile bir... işin ya. Yani. Ya Ege hakikaten gören bakan da seni. Barışla senin... hiç işim olmamış hakikaten. Hakikaten bir barış insanı gibi gözüküyorsun ama geçmişini şöyle bir eşelediğimizde herkes gibi. Tam bir pislik çıktı. Karanlık noktalar var. Adamın bir pislik çıktı nokta ya abi. Baba demen lazım. Oy <gülüyor> <Oktay falan>. baba. <gülüyor> Hoş geldiniz. Yağmurun altında ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Vallahi alın elinize güzel bir fırık, firrik, fırıklayın. Başka bir güzelliği Tatlı olmaz. Haftada bir yağmur olsa hadi bir şey demeyeceğim de soğuk havayla beraber geldi o bozdu benim. Ya o kadar da soğuk değil. Bir de güzelliklerine bakacaksın mesela, mesela arabalar. Mesela marketten giderken ne parkit hayatım abi. Arabalar cillop gibi tertemiz şu anda. Bıraktıysanız eğer sabah bir bakıyorsunuz. Ben yani BMW'ye e, biraz hoşuma gitti doğrusu. Tertemiz olmuş. Parlıyordu sokakta. Evet, ışıl ışıl sanki a, bir a, bütün sokaklar birer oto galerisi ve her araba satışı hazır haldeymiş gibi. Tabii dış şeyde de söylüyorum yani. Dün ilk pislik aktı arabalardaki. Evet. Ben gördüm birkaç arabada böyle kirli kirli böyle o yağmurla beraber bir şey aktı bugün temiz aşamasına geçirdi. Ama temiz bunun, yağmur yağdı diyorum. Bunun bitişi çok yağdı. kötü ya. Bu, i̇yi yağdı Oktay. Bu, bu yağmurun bitişi çok kötü. Tekrar ne? pisleniyor arabalar işte. İşte maalesef. Yani hiç durmadan yağsa o da bir garip. Trafiğe çıkmayacaksın. Ben de bıraktım arabayı yürüyerek geldim. Ha sen yürüdün mü? Tabii canım araba şimdi kilitmiyim bir daha tekrar Mısır'a. Keşke otostopla gelseydin Fahir. <gülüyor> topla yani o çok tercih ettiğimiz bir şey ulaşım şekli değil. Tapki yeri biliyorsunuz. Tapki evet. yeri bilmez miyiz? Tapki'nin sunucularından biliyorsunuz üç tane sunucusu vardı. Bir ee, yaşlı adam, genç Jeremy. çocuk, bir de iri adam. falan onların hepsi aşağı yukarı aynı yaşta galiba. Hadi canım. Evet. Genç çocuk da aynı yaşta mı bir yaşlı O biraz adamdı. zayıf olan biraz aslında genç gösteriyor ya, küçük gösteriyor aslında. Yani Aynen. 54 yaşındaymış James Clark, Jeremy Clark's'ın James May var, Richard Hammond var. Şimdi bu bunlar e, hep yabancı isimler. Bunlar mi? hep yabancı. Bunlar 3 kişi. Hı hı. Bu 3 kişi Efendim zaten 3 kişi izlemişler BBC'ye Yetişemiyoruz diyerek basıyorlar Ve program <gülüyor> bu şekilde oluşuyor Tapkir adlı program Şimdi herkes biliyor bu programı Bu Jeremy Clarkson'ın e roketlediler Esas adam kıvırcık saçlı yaşlı adam Yok esas adam. değil ya esas A, adam gibi böyle şey olan Tom dikipti, Sevimli gibi gözüken ya ama o değil, değil. Değil En uzun boylu adam diyebiliriz Uzun i̇şte onlar, saçlı mı? Onlar değişiyor ya uzun saçlı bir tane uzun saçlı var. Bir tane genç çocuk var. Geçen senelerde kaza yapan. Tamam evet. Bir de işte yaşlı ukala dediğimiz adam var. <gülüyor> Hangisi şimdi senin söylediğin ceremi Valla genci ayırdım. Diğer ikisini çok şey yapamadım. Çünkü yani ötekisi de ukalalık yapmış olabilir. Ötekisi de bazen yaşlı görünüyor. Bunlar aşağı yukarı aynı yaşta. Ee? Daha çok konuşan diyebiliriz ama. En yaşlısı o zaman. Evet. <gülüyor> Jeremy Clarkson'ı göndermişlerdi. Hayır hayır göndermişlerdi. yapmadan gönderdiler. Programda işte yapımcıyla kavga etti falan filan diye küfürleşme oldu falan filan diye BBC'den kovdular. Kamera, bu programda kamera önünde öyle artistlik yapan arkasında kim ne artistlikler yapıyordur. E vallahi yapar bir de kaç yıldır yapıyor canım zaten dünyalığını yapmış koymuş kenara Oktay yani sen de o kadar üzülme Jeremy için ya. Ee, yok üzülme, üzülme Onda yok da da. Benim, Onun alt notalarında da hafif bir ırkçılık mı vardı Neydi öyle bir vardı, şey Vardı programda vardı evet. hmm. Top Gear'ın e, bazı bölümlerinde vardı Onu hepimiz gördük Ama velakin hayranları imza toplamış e, 400 bin ne, Yaklaşık e, 400 bin kişi imza vermiş Jeremy Clarkson geri dönsün diye bu programı biz artık izlemek istiyoruz lütfen. Yani BBC ne demiş, yes mi demiş, no mu demiş. BBC'nin şu anda cevabı yok. BBC şey diye düşünmüştür herhalde. Bu herif böyle artistken bir de 400 bin ile iyice tepemize biner diye düşünmüş olabilir. Hmm, son iki bölümü yayınlanmayacak diye böyle bir açıklama ha, e, programı da yapılmış. bitirdiler. Tabii tabii program da bitti o kavga olayından sonra. E, Valla 350 milyon kişi izliyormuş her hafta ortalama. Tabii canım dünyada, dünyada Dünyada Çünkü İngiltere ülkede. Büyük Britanya İmparatorluğu şöyle gözümün önüne geliyor da 350 milyon yok gibi geliyor yani. yani Büyük tamam büyük imparatorluk ama O kadar yani... da büyük değil Salı günü başlamış kampanya Salı çarşamba iki günde 400 bin imza. 400 bin imza at belki şu anda 500 bin olmuştur yani. E politikaya girsin o zaman bence hazır şey gelmişken. Hayır politika. Kaskını çıkarsın ve seçimlere girsin o zaman madem bu kadar şey yapacak. Bu kadar artistlik yapacak. Biz kaskımızı değiştirdik diye açıklama bekliyoruz o zaman Jeremy Clarks'ından. Böyle bir hareket yapacaksa boş boş gelmesin karşımıza ya da programın son iki bölümünü de yapsın ondan sonra bitirsinler. O zaman çok teşekkür ediyoruz tüm... Cremi severlere, motorspor severlere, cremi cremi. Lile adında devam ediyoruz modern sabahlara. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103 radyo türüse modern sabahlar devam ediyoruz sevgili sanatseverler severler. İşte Fai 3, işte Oktay Demirci, Espriler şakalar. Duh duh duh. Şimdi programımız yarın biliyorsunuz Bant'tan. Evet doğru onu Sevgili hatırlatalım. Sevgili de hatırlatalım. O yüzden bugünden başarılar dileklerimizi iletelim kardeşlerimize. Hangi kardeşlerimize? YGS'ye girecek kardeşlerimize. YGS'ye girecek, YGS girecek YGS kardeşlerimize. girsinler evet. Pazar günü sınav var. Yüksek öğretime giriş sınavı var. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sadece %20'si kamuoyuyla paylaşacakmış Yani biz burada başarılarımızı diliyoruz ama... Demek ki de iyi dileklerimiz sadece birkaç öğrenciye geçiyor. Niye? %20'li yani çok... mi? Hayır yani %20 değil de bazıları açıkta kalıyorlar gene. Bu başarı dileklerimizi daha çok insan ulaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Kaçıdır evet. başarı diliyoruz? Amaca ulaşmıyor Oktay. Yani o kadar kişi dinliyorsa hepsini ben başarılar diliyorum. Hepsi girsin. Evet, hepsi girirse hepsi istediği yere girsin. yere girsin. Ve güzel güzel okusunlar. Çok Ev güzel. En büyük temennim i̇şte hepsinin böyle okumasını dilemek lazım yani. Açıkta dilemek lazım Evet, yani. okumasını istiyorum hepsinin. Biz çünkü üniversiteden sonra okuyamadık. Okuyan Lütfen sizler okuyunuz. Hep içimizde bir ne kaldı? Ukte! Ukte! Ukte! Evet Ukte Ege. Ee... aldım <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Vallahi çok sağ olasın. Onlara başarılarımızı dileyelim. Başarıları dileyelim. Herkese başarılar diyelim. Bir farkı yaratacak olan şey bizim başarı dilememiz olmamış olacak ama. Farkı yaratacak şey bir soru bile büyük fark Büyük fark, fark evet. Bunu bir kez daha hatırlatalım. O zaman biraz da mutlu evlilik sırrı diyelim. Onlara da başarılar Hayır. dileyelim. Mutlu evlilere de başarılar dileyelim. Mutlu evliliğin formülü açıklandı. 9 yıllık ilişkisinin artından geçen yıl evlenen sevgili Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mutlu evlilik formülü e, hepimize... Belli ya mutlu evlilik formülü işte. Ne? Sıkıntı şey. olunca çocuk. çocuk. Çocuk. Çocuk. 6 tane çocuğa annelik yapan Angelina zaman Jolie. Zaman zaman biz yapalım, zaman zaman dışarıdan alalım, paket yapalım diye e, yapılan bir formülü evet, alalım. Yani böyle. dışarıdan yemek almıyoruz, hep ne Doğru yapıyoruz? olabilir. Evet. Doğru Manifesto olabilir. gibi Yanlış bir şey değil. yayınladı Angelina Jolie. Ha öyle mi? Evet. Ee, madde 1. Çocuklarımız her şeyden önce gelir. Ancak cinsel hayat için anne ve babaların da biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Meraklıyız diyor yani. <gülüyor> Hastasıyız demiş hatta. Ee, bu ben yüzden... meraklıyım. Brad benden meraklı. Ee, bu yüzden arada bir evin yakınlarındaki bir otel odasında kalıyoruz ya da baş başa tatile gidiyoruz. Kıpss açıklama bu ya? Yavrum çocuklar ee, bizim bir çekimler var da. <gülüyor> Valla o çekimleri hiç izleyemiyorsun. Çekim çekim onu çekim film için çekimlere başlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Brett sen de gel sana da bir rol <gülüyor> var. Evde güzel. büyük çocuk yok mu ya? Onlar anlar küçükler anlamasa da. Valla hepsi zaten sakallı bıyıklı bayık, olmaya başladı. Muba çevirdiler abi çocukları. O Nasıl? fotoğraftan hatırlamıyor musun? Çekim çekim çekim. çekim. Buma çevirdiler ya. Hadi sen özsün sen üveysin ayrımıyla. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de iyi niyet elçiliği yaptı uzun süre. Hem de Arçın Birleşmiş Milletlerin. Yani hem de oraya Birleşmiş gidiyor. Milletlerin. Çocuk çocuk önce kendi çocuklarına ayrımcılık yapma sen. Ya Onu yok. arkaya oturttu. Özleri öne oturttu. <gülüyor> Üveyleri arkaya oturttu. Öyle, bize öyle gösteriyorsa kim bilir evde nasıl davranıyor. Belki fotoğrafçı öyle. Özler öne doğru gelsin. Üveyler arkaya, evlatlıklar arkaya arkaya gitsinler diyor. Kaç tane özleri var bunların? Hmm, i̇kisi galiba öz. İkisi öz gibi i̇kisi duruyor. İkisi ya da üçü. Karıştırıyorum. <gülüyor> ben, ben öyle onu. bakmıyorum çünkü olaya. faire. yani ben hangisi öz, hangisi üveydi? Öyle bakmıyorum ben olaya. Öyle de bakmamak lazım değil e, mi? Ama yani benim bakmam da tamam. Onların çocuk öyle çocuğu... bakmaması lazım. Aynen çocuk çocuktur. Öyle bakmak lazım. Ee, devam ediyoruz. Madde 2. Madde 2. İnternetten mesajlaşmak yerine birbirimize sürekli aşk mektubu yazıyoruz. Bunları birbirimizin cebine veya çeşitli yerlerine koyuyoruz. Donuna. Evet Mesela yani donun gece hayatım donumlar dedi. sabah çok rahatsızım. Sen yani. orada şey, şey diyorsun. Don'un ne etiketi be, zannediyorsun. Çünkü Don etiketi aşk mektubu. aşk mektubu. Küçük küçük yazıyor bir de. İnadına zıttına zıttına. Ya Mahsus şimdi, yapıyorlar. Yani tamam bunları bunlar olsun da yani bu Angelina Jolie, Brad Pitt'in her şeyi yapacak için adamları var ya. He. Yani işte Haç kaç tane kaç tane mı var diyorsun? Hayır, kaç tane bakıcıları var, kaç tane işte evinde hizmetlileri var, ama çalışanları var, bilmem ne ne var o, var falan falan. o kadar bakıcı var. Gene otele gidiyorlarmış ama. Yani fiilen yani bakıcılar da orada bir etten duvar örseler yatak odasının <gülüyor> önüne. Gene de demek ki altı şey çocuk, olamıyorum. altı bakıcı, eee aşçı, uşak, bahçıvan Ondan sonra ev. Koridoru et, Yemin ya. ediyorum ev evlilikten çıkar ya. Yani adamlar haklı yani. Normal yapılacak şeyleri yaparak heyecan bulamıyorlar mı ya? Eve geliyor mesela. Çok normal da aşk mektubu yazmanın nesi anormal? A Hayır canım normalde bir ya yani bunu niye böyle yazıyor uzun uzun? Ben devam edeyim. Madde 3 diye devam ediyorum. Madde 3. Her <gülüyor> ikimizin de ayrı ayrı arkadaş çevresi var. Mesela Brad'in arkadaşları var. Brad'in Külün arkadaş çevresini biliyoruz aslında. Angelina Jolie kimlerle takılıyor hiç fikrimiz yok. Onunki şey değil ya. Ben de bilmiyorum. hiç böyle Brad Pitt'in kızı... çok güzel arkadaş çevresi var. Angelina'nın yok gibi geliyor. Hep Brad Pitt'in arkadaşları ama burada böyle dememiş. Ee, ayrı ayrı onlarla görüşüyoruz. Madde 4. 5 günlük bir birliktelikten sonra 2 gün mola veriyoruz. Hı hı. Yani 5 o günlük... Otele gidiyoruz. 5 günlük kamp dönemi... Beş günlük belki otel dönemi ondan sonra iki gün mola. Çekimlerin var anceliyle Brad Pitt. Yani işte herkes kendi başının çaresine bakıyor. Böylece birbirimizden sıkılmıyoruz ve ne yapıyoruz? Kendimizi Nadas'a çekiyoruz. Nadas'a çekiyoruz ve ne yapıyoruz birbirimizi? Özlüyoruz. Özlüyoruz. En önemli şey özlenmişti ilişkide. Madde 5. Çılgın tatillere çıkıyoruz, macera yaşıyoruz, aktiviteler, aktiviteler. Onu çok detaylandırmanızı isteriz ama Çılgın maalesef... Çılgın tatil mesela kızılacağıma. Orada bir hafta sonu Kızılcahamam işte, gidiyoruz. Kızılcahamamıza giriyoruz. Pamuk gibi geliyoruz. Ege büyük düşün. Amasra'ya kadar gittiklerini Tabii ben canım. biliyorum. Bir çılgın tatil de oradan. Amasra, Kızılcahamam. Gidelim biz salata yiyelim mi diye ben hatırlıyorum Angelina Jolie Ya hiçbir şey yapamasa Amasra'ya gitsen bir salata yersin O bile insana neşe verir. Balıklar da oradan ahşap kirpiler getiriyorlar. Bakın çocuklar <gülüyor> <gülüyor> buraya kürdanları koyacaksınız. Defne <gülüyor> diyormuş. Ya gider orada bir kalkan yeriz değil mi? Angelina <gülüyor> diyormuş. Kalkanın tam mevsimi geldi mi? He he diyormuş o da kalkan yer zevk falan diye. <gülüyor> Bir salata bir kalkan. Uzak yerlere tatile gidiyorlar yani. Bir salata bir kalkan. Efendim ortaya, ortaya bir şey söylenmez. Bir, bir şey, bir şey, ne kadar hesap gelmiş olabilir Oktay? Eee 175 lira Oktay. Abi çok iyi. Bedava demiş Bülent <gülüyor> Meze almışlar mı? Meze almışlar. 3 tane küçük mezeleri var. Balıktaymışlar. Balık, Balık kalkan yemişler Abi çok iyi ya. Bana da çok iyi Bence geldi. Ben de fiyat. iyi fiyat abi 175 lira bugün. Normalde o şeyde yesen başka bir yerdeysen 200 210'dan J2, aşağı çıkamazsın. 300 350 lira verirsin. çocuklarla gitseler hadi çocukların da oradan başı 30 düşüyorlar galiba. Baş başa daha Çünkü daha o oluyor. Baş başa tatil Başka bir madde var mı listesinde? Madde 6 bu kadar madde yeter. Evet yok maalesef Oktay. Bu kadar mı? Beş bu maddede mutluluk. Siz demiş bu beş ben, maddeyi uygulayın da gerisini ben zaten yardımcı olurum onlara da özel olarak söylerim demiş. Böyle listeler listeler çıktığına göre ben biraz şimdi korkmaya başladım onların ilişkisi adına. Durup dururken böyle bir liste yayınlanması cık, zaten yani. Hayrı alamet şey değil, değil diyor. Ya. Sen Aman yapıyorsan dikkat. zaten yapıyorsun arkadaş. Aman dikkat. Verdiğin tavsiyeler de yani öyle bir herkesin Herkesin yapacağı tavsiyeler tav değil tabii. Herkesin tabi. yaptığı şeyler bunlar. Olur mu Neyi canım? Oktay ne zaman Kızılcamam'a gittin? En son Amasya'ya ne zaman gittin? Baş başa tatile birbirinize donlarınızın içine aşk mektuplarını ne zaman yazdınız şimdi? Don demiş mi? Don, don demiş. Don, don demeye getirmiş Don abi. dediyse tamam ben evet. bütün söylediklerimi geri alıyorum. Evet Deme işte demeye getirmiş. Yani, yani içimize giyeriz ya iç kıyafetler falan filan gibi. İç Resmen kıyafeti. dona güzelleme yapmış. Oo, tamam o zaman. Mutluluklar diliyoruz tekrar. Buyurun başka neler olmuş dünyada? Mumyaların gizemi çözülmüş. Heh. Daha doğrusu mumyaların çöze gizemini... Çöze bitiremezler mumyanın gizemini de ya. <gülüyor> Çözen yeni bir teknoloji bulunmuş. Şöyle ki. MR mı Oktay? Bir ee, saniye soracağım. MR mı? Mısır'da. Çünkü mumyaları yeni moda böyle ya MR'a sokuyorlar. Biz burada MR'a girmek için kaç şey tarih alıyoruz? Demek ki adamlar da ta ne zaman tarih almışlar? 3 tane fix şey var. Oradan çok güzel para kalkıyor yani. Bir Mona Lisa ile ilgili yeni bir buluş. 2. Mumyalar. Tutankamon. Tutankamon. Tutankamon, Tutankamon, Tutankamon özelliğinde mumyalar. Tutankamon neden mumyalar? öldü? <gülüyor> ne neden öldü? Tutankamon neden öldü? Ramesses ne? neden öldü? Bunlar var. Bir şey daha vardı ya. Böyle bilim adamları oradan çok güzel ekmek yiyorlar. Dön dolaş. Yani Mısır piramitlerin sırrı çözüldü falan falan. Onlar, onlar o bir paket Mısır paketi diye ha, Mısır paketi geçen şey gibi. var. Doğru. Mona Lisa paketi var. Bir, bir şeyin paketi, bir paketi şey daha var, şey vardı da onu nereye koyduk onu unuttu. Uzay mıydı ufak muydu neyse. Bilgisayarla tomografiye sokmayı ha, bak, etmiş, MR e, diyordu etmiş araştırmacılar. Ya. E, sokuyorlar mumyayı. Sokuyoruz Hı -hı. efendim. E, tamut'u biliyorsunuz. Kimi? Tamut. Tamut, tamut. Aa, tamut çok tatlı firavunlu. Hmm. Milattan önce 900 yıllarına ait olduğu düşünülen bir e, mumya bu. Hı hı. 1891 yılından bu yana Londra'da British Museum'da e, sergileniyor. Ne yapıyor? Nedir bunun içinde falan filan diye ilk defa e, Tamut'u sokmuşlar ve maç anlatmışlar ee, orada. Yani sen zannediyorsun böyle gerçekten orada firavun var falan. Halbuki öyle gazete parçalarını falan sarmışlar içinde. Yarısında maç anlatmışlar. Hoca hiç okumamış. Hızır. Bız. Ve <gülüyor> Adam kısa kendi kısa atak evet. <gülüyor> ve nasıl bilgiler vermiş bu bilgisayarlı tomografi tamut hakkında inanılmaz bilgiler mi? Ben inanılmaz bilgiler saçları Şaşırt kısa, bilgi. saçlar Bak, kısa. Tamam. Demek ki zamanında ne olmuş? Peruk taktığına işaret ediyormuş. Uyluk bölgesinde damarlarda yağ birikintisi varmış. Uyluk. Bu ne demek? Uyluklarda damarlarda yağ birikintisi Güzel varsa. Güzel yumuşa. 100 Kolesterollü gıdalarla ne yapıyor? Hop. hayatını devam ettiğim zamanında. Ondan sonra kalp damar hastalıklarından Muzlarifli. çok çektiği evet ondan sonra dişler maalesef diğer mumyalarda özellik şeydir biliyorsunuz diş sağlıklı vardır, dişler doğru. diye bir şey geçerdi tamutta öyle bir şey yokmuş ama ya genetik bir şey bu da bir taraftan ne yapsın doğru. tamut onun da anası babası ona öyle şeyler aktarmış mumyalama sırasında beyni burun delik Bunu geçiyorum el ve ayak tırnakları altın yapraklarla kaplıymış tamutun a demek ki o, o zamanlar fransva varmış şey yokmuş Eski yazıtlarda bunun amacı ah bak böyle bir şey varmış. Yeni hayata başlamak olarak. Yani, altın tırnaklarla. Yeni hayata kaşınarak. Hayır yeni hayata altın tırnaklarla pençesini geçirecek ki. Oh, o da doğru. Oh, çok. Ben iyi. yanlış yorumlamışım evet. Ondan sonra e, o kadar ayrıntılı bir e, bilgisayarlı tomografiye soktuktan sonra o kadar ayrıntılı bilgiler alınmış. O e, kadar ayrıntılı hakkında. bilgiler alınmış Ondan diye. sonra bunu o zaman bundan sonra hep yapalım abi de, diye konuşuyoruz. Bütün şimdi işi gücü yok şeydekilerin. Ne derler? Hastanedekilerin. Orada hasta beklerken efendim mumyaya mumya geldi. geldi. Acil vaka. Hastane değil ya şeye müzeye alırlar abi. British Museum'in koy boş bir yerine bilgisayarlı tomografi Vallahi çalışır. müzeden daha çok para kazanırlar o zaman. Vallahi bu normal hep mumyanın sayısı belli abi. Onları bitirdikten sonra Uyuruk normal şeyde önüne müzenin önünde. Sizleri ben ebediyete uğurlamak istiyorum e, yavaş yavaş. <gülüyor> ebediyete değil de mutfağa Mutfağa hadi o zaman mutfağa doğru yavaş yavaş e, uğurlayalım size. Oktay Bey, Fahir Bey ikinize de çok teşekkürler ediyoruz ancak bu saatin sonuna geldik. Saatin sonuna gelmek demek Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri de almak demek. Bir onları alalım. Ne oluyor ne bitiyor bir öğrenelim. Hemen ardından da Modern Sabahlar'ın yeni saatinde buluşalım sevgili sana severler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bayağı davul koymuşta şarkının sonuna demek ki arada az çaldıysa adam. Çaldı, vurdu, boşuna para alıyorsa son evet. icabandı demek ki. Orada yetişmedi demek ki. Ödemesi var demek ki pazartesi günü. şey fazla vesaire sonunda da... Belki Ocağı son dakikada var. aklına geldi. O son dakika aklına gelince ulan pazartesi elektrik faturası da vardı <gülüyor> diye <gülüyor> zıdandıdandıdandıdandıdandıdandı <gülüyor> Bu da bu time dediğimiz. Hadise müzikte de böyle şeyler oluyor abi. Müzik, Eline koluna sağlık. dediğin de esnaf sonuçta. Yani tabii. Sanatını satıyor, bir şeyler yapıyor. Sevgilinin izlerini modern sabahlardan bir kez daha günaydın konumuz olacak demiştik. Türk tabipleri birliği genel sekreteri, doktor Özden Şener hattımızda günaydın hocam. Günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar. Hoş Çok geldiniz hocam. Hocam, hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, merhabalar. Tıp bayramı yaklaşıyor, onunla ilgili bir sohbetimiz olacak galiba ama bayramı bayram gibi yaşamayacaksınız zannediyorum. Biz de epey bir zamandır. Bayram olarak değerlendiremiyoruz maalesef. Ee, sağlıkla ilgili konularda hani hepimizin istediği şey bütün ülkece, bütün dünyada, bütün insanların olabildiğince sağlıklı e, bir hayat bilmeleri mümkün olan ölçüde ama e, Türkiye'de yıllarda sağlıkta dönüşüm programının da çok güçlü bir şekilde uygulanması kararlı bir şekilde uygulanmasıyla artık maalesef hem sağlıkla ilgili ciddi sorunlar var ve o yüzden hem halkın sağlık hakkıyla ilgili sorunlar yüzünden hem de hekimlerin sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlükler yüzünden biz bayram değil de anma gibi hı hı. E, değerlendiriyoruz bugünleri e, belki şöyle birkaç şey söyleyebilir sağlıkla dönüşüm dediğimiz şey e, aslında daha çok doktora gitme esasına dayanan bir program önceki sağlık bakanımız da belki de espri yaptı bilmiyorum. Ellerinizi farklı hekimlere gösterin. Nasıl pantolon alırken pek çok mağaza manza dolaşıyorsunuz. Evet. Filmlerinizde alın doktor doktor dolaşın diyordu ve bu rakamların artışı bir övünç meselesi de olmuştu bakanlık için. Rakam artısı derken belki izleyicilerimize çarpıcı gelebilir. Örneğin 2008'de Türkiye'de bütün bir yılda çekilen tomografi sayısı 5 milyon adet. 2010'da 7,5 milyon adet. 2012'de 10 milyon adet. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre. Böyle korkunç bir artış var. Doktora biz 2002 yılında Yılda üç kere ortalama gidiyorduk. Bugün yılda ortalama sekiz kere hekime başvuruyoruz. Her yurttaş tek tek e, ortalama bu sayıda hekime başvuruyor. İlaç tüketimi de çok artmış durumda. E, 700 milyon kutu ilaç kullanırken şimdi bir milyar dokuz yüz milyon kutu ilaç kullanıyoruz. Yani kişi başı bugün bir yılda otuz kutu ilaç tüketiyor. Hani sağlıklı bir bölümümüz olduğunda düşünürseniz bir bölümümüz belki 60 kutu 100 kutu ilaç tüketiyor. Tabii bu bizim hani kaygı duyduğumuz bir durum doğrusunu isterseniz. Bu kadar çok doktora gitmek zorunda kalması yurttaşlarımızın şunu getiriyor. Bir hekim günde 100 hasta 150 hasta bakmak zorunda kalıyor. Hı hı zorunda kalıyor. Çünkü onları şöyle bir sınırlama yapma imkanımız yok. Ben bugün 40 hasta bakarım ama gerçekten yeterli zamanı ayırarak bakarım. Hakkını Çünkü, vererek bakarım. Bugün hakkımız şey yok. yok. Evet. Bakacaksınız diyor yöneticiler. Hem özelde hem kamuda böyle bir baskı altında. Böyle yaptığınız zaman da 150 hasta baktığınız zaman da aslında her bir hastanıza da bakmamış oluyorsunuz. Kaç dakika düşüyor hocam? Ne yani dakika? aşağı yukarı böyle mesai çok kaba bir hesapla mesai saatini ya da çalışma saatini işte hasta sayısına bölünce hasta başına kaç dakika düşüyor? Böyle bir araştırma var mı? 3 ile 5 dakika düşüyor. 5 dakika. Bu 5 dakika kışın problemli bir 5 dakika oluyor. Çünkü hastayı soyamıyorsunuz o 5 dakikada. Hmm. Hani onun soyunup giyinme süresi zaten öyle. Bir de bilgisayar sistem işleniyor kayıtlar. Dolayısıyla onun da aldığı bir vakit var. Ya Aslında somut konuşacaksak hani e, biz hekimlere sorduk. Hastalarınıza iyi bakabiliyor musunuz diye, nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Kendi performanslarını değerlendiriyorlar. Diye yüzde 94'ü mevcut sağlık sisteminin yaklaşımını çok hasta bakta nasıl bakarsan bak olarak değerlendiriyor. ya bu da verimsizliği %80. getiriyor, doğru mu? Yani bu da bir verimsizliği getiriyor. En başta söylediğimiz açıklamalar evet, şöyle. E, evet, yani hekim zaten bunu hissediyor ve hekimlerin yüzde 88'i mevcut sistemle hastaların sağlığının. lokantada problemlidir işler diyorsa ya da uçak uçağın pilotu ya bizim havayollarında bir soğan yanlış giden diyorsa, işler var diyorsun peki kimler bu alarmı veriyor aslında Güzel sektör geliştirelim gibi bir sistem var. Bu bir siyasi tercih olabilir ama bunun sonuçları var işte. O sonuçlar mı? bu gerekçelerle bir uyarıda bulunmak üzere Aslında yarın hmm. e, 13 Mart cumarte tüm Türkiye'de sağlıkçılar olarak sadece acil hastalara bakacağız Onun dışında hafta sonu gibi e, nöbet hizmetlerimizi yürüteceğiz 13 Mart'ta yani 14, 14 Mart e, 14 Mart Tıp bayramından bir gün önce yani yarın Cuma günü Türkiye genelinde bütün sağlık çalışanları bu greve destek verecek. Daha doğrusu grevde olacak değil mi? Acil dışında aslında bakılmayacak. Sadece doktorlar değil bütün sağlık çalışanlarını kapsıyor bu. Türk Tarifleri Birliği bunu sağlık alanındaki bütün meslek örgütleriyle birlikte yürütüyor. Diş Hekimleri Birliği, hemşireler Derneği, Radyoloji Teknisyenleri, ikalar, Sağlık Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık Sen. Dolayısıyla bütün sağlık çalışanları için böyle söz konusu Hocam olacak. bu daha önce de olmuştu değil mi? Bu aynı e, sesinizi daha iyi duyurabilmek için, daha iyi dinletmek için böyle bir e, yine aynı şekilde bir evet. sağlık çalışanların ortak bir hareket ettiği bir şey olmuştu. Yanlış hatırlamıyoruz değil mi? Evet doğru hatırlıyorsunuz. E, zaman bu eylemleri yapıyoruz. Yapmak zorunda kalıyoruz. Dikkat çekmek de istiyoruz evet. aslında. Halkımızın da dikkatini biraz yöneltmek istiyoruz. Çünkü şöyle bir algı da atılıyor. Farkındasınız eminim sizde. E, Sağlıkta her şey iyi diyor diye. Televizyonlardan, işte medyadan. İşte helikopter ambulans, uçak ambulans ama değil. Yani işler iyi gitmiyor. Biz hastaneye gittiğimiz zaman yaşadığımız zorlukları Biliyoruz. İçinde bulunanlar olarak ekimler. Dolayısıyla hani içinde yaşarken farkında olmayan bir yurttaşlarımız ama biz işte bunları somut olarak tespit ediyoruz bunları. Gerçekten peşi sıra on katarak ameliyatı peki peşi sıra yapabilir mi bir günde? Çok ciddi problemler bunlar. Yapmamalı. Dikkat etmeli, sakınmalı sterilizasyona dikkat etmeli yatılıyor bize peşi sıra e, hizmet vermek e, Halkımız da hani bu bir kere şunu vurgulamamın ne olur izin verin buyurun ha vallahi, vallahi tam, biz, tam izin önemli, biz izin verdik ama telefon hattı mı izin vermedi modern sabahlar modern sabahlar sabah Radyo Türkes'teniz Modern sabahlar devam ediyor sevgili salon severler sohbetimiz yarıda kalmıştı hocamız hattımızda tekrar günaydın hocam. Merhaba tekrar. Merhabalar şunu da söylememe izin verin dediğiniz anda e, hattımızda problem oldu. Evet. Buyurun oradan evet. devam edelim lütfen. E, şunu söylemek istiyordum. Elbette halkımız da dikkatle dinliyorlar yurttaşlarımız ve Halkımıza karşı yapılan bir eylem değil aslında halkımızın sağlık hakkı için yaptığımız bir eylem evet. onlarla birlikte onların desteğiyle hep birlikte yapacağımız bir eylem bir etkinlik yarınki iş bırakma etkinliği o, e, bunun hani e, vurgulanması önemli çünkü e, kimi zaman acaba niye beni mağdur ediyorlar gibi bir duygu oluşabilir mağdur etmiyoruz tersine biz diyoruz ki herkese, bütün yurttaşlarımıza yeterince vakit ayırmak istiyoruz. Onların ihtiyacı ne kadarsa doktorun karşısına geldiklerinde. Ve ceplerinden para çıkmadan, doktora korkmadan ne tetkik isteyecek, kaç lira diyeceğim, param yetecek mi buna diye saygısı olmadan ücretsiz bir sağlık hizmeti almalarını arzu ediyoruz. Ve de yani, e, ve de kaliteli bir e, sağlık hizmeti almaları için bu e, grevi yapıyorsunuz yarınki grevi. Kuşkusuz, Öz Özden kuşkusuz. Şener, e, Profesör Doktor Özden Şener Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Türk Tabipleri Birliği çatısı altında yapılıyor. Son olarak onu da öğrenelim sizden ama e, katılım nasıl olacak bu greve? Bir tahmininiz var mı? Şöyle. Ee, Türk Tayyipleri Birliği tek başına değil, e, alandaki bütün sağlık meslek örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde ortak bir kararla, diş hekimleri, hemşireler, radyoz, e, radyoloji teknisyenleri, sendikalar, sağlık emekçileri sendikası ve diğer sendikalarla hep birlikte e, herkesin desteklediği bir eylem bu aslında. Alandaki yani sağlık alanında hizmet veren e, bütün çalışanların örgütleri, e, katılıyor. Dolayısıyla bütün yurtta sağlık çalışanları acil hastalar dışında e, hizmet verememiş olacaklar ya. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam görüşlerinizi paylaştığınız için mücadelenizde başarılar Hoşça diliyorsunuzlara. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. devam ediyoruz modern sabahlara buyursunlara fan. Ay ne güzel söfün USA'yı çaldığınıza gibi elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Artık bizim söfümüz sadece internette oluyoruz. <gülüyor> Çok güzel oldu ya. Zil kullanımı güzeldi. Kendinden davullu diyecekler Buyursunlar efendim. Şimdi dünyamızı yeni bir hastalık mı bekliyor 14 Mart'ın öncesinde? isterseniz hocamızla da konuştuktan sonra şuna Peşke bir bakalım. Hatta, hatta Doktor varken sormadın şey Oktay. Yani tam yetkili ağızdan bir bilgi alacaktık. Şimdi yine kafamızda bu soru işaretleri Şimdi ayrı. Şimdi geldi bu bilgi Şimdi bu gel. gelişme elimize. Şimdi diyorsun. Şimdi evet. yani Şindik. şu anda. Demincek geldi. Ee, Kazak Profesör Leonid Ritanova'a ait. Kazak Profesör dediğiniz... Kazakistan'dan bir hoca profesör hocam Bir hastalık, bir hastalık var ki ne olduğu belli değil, gizemli hastalık diye geçiyor. Sadece yakalananları günlerce uyutuyor bu hastalık. Uyku hastalığı. Uyku hastalığı artık o sonucu mu yoksa şeyi mi bilmiyorum ama 2013 yılından bu yana 150 kişi bu hastalığa yakalanmış ve hızla artıyormuş bu hastalık. Ne Kaç kadar, gün uyuyorlar? E, ne kadar uyuyorlar? Belki biz de farkında değinizdir ya abi çok yorgunum falan diye uyuyorsun haberi yok belki hastalığı hastalıktan muzdaripsin Aralıksız yani. olarak 3-4 gün Uyuyabiliyormuş insanlar o, Sonra diş değil. mi kalkıyor peki Oktay ee, yani sonra... 3-4 gün uyuyor hastalık geçmiş oluyor Vücut dipçik gibi fişek gibi Bir alt takımına hazır mı oluyor 150 vaka var ben bunların sadece 4'üyle konuşabildim ee, 4'ünün de söylediği şey aynıydı 3-4 gün uyuduk ve dayak yemiş gibi kalktık diye. Özellikle hmm. bir tanesi bunu çok vurguladı. Dayak yemiş gibi kalktım abi diye uzun uzun. Sanki ayet bıçaklar saplanıyor demiş. Bıçaklar saplanıyor ve etlerimi çekiştiriyorlar gibi kalktım diye. Çok yaşayın Fahir Bey. Ee, <gülüyor> Hastalık kendini, kendini göstermeye başladı. vallahi Oktay'da Daha hapşırmadan çok yaşadı. Nasıl oluyor sevgili ee, dinleyiciler? Dünyanın yuvarlak olduğuna <gülüyor> inanıyorsun da. Ee, Fahir Öğüncü'n hapşırının sesinin önceden geldi. <gülüyor> evet <gülüyor> ee, <gülüyor> 92 yılında kapanan uranyum madeniyle ilgisi olup olmayacağı tartışılıyormuş şu anda. Çünkü belli bir bölgede oluyormuş bu hastalık. Ha, uranyumun hastalığı... insan üstündeki etkisi uyku mu yapıyormuş? Uyku getiriyormuş evet. evet. Uranyum Zaten ne zaman böyle bir uranyum ortamda çıkarsa alır mısınız diye. Uyku ben... geliyor değil mi? O sağlığını diye şey yapar. Zaten... Bazısı alıyor, e, yiyor tabii, falan. Uranyum uykunun mayasıdır diye ben biliyorum. Doğru. Öyle atasözleri var Kazakistan'da. Uranyumda biliyorsunuz önemli bir söz vardır. Uranyumda ilaçla, uranyum konusunda ilaçla zehre ayıran şey. Uranyumun diye. dozudur diye. Evet. Dozmuştu diye. Abartanlar yani böyle şey oluyor. Yani uranyumun tehlikeli bir maddedir. Önermiyoruz. Gerçi radyasyon seviyesinde normalmiş. Artık buna kim baktı, kim inceledi bilmiyorum e, ama burada. Yani demek ki hep biz bugüne kadar radyoaktif maddelerde hep radyo. Radioaktif... Radyoaktivite seviyesine baktık ama Anladım. belki radyasyon dışında başka şeyler başka baktık. şeyler de var Oktay hep ömplener radyasyon çıkıyor uranyumdan zopa yapsa adam gelse bana vursa, kafana vursa. Ha, ne ne oluyor ama radyasyon seviyesi normal on beline vurdu diye ne kadar acır yani. acır tabi ve acır. uyumak evet. ister çok acır yani uyumak istersin veya mesela ben böyle uranyumdan bir şey yapsam Cımbız tipi bir şey yapsam ben onunla senin Et etini vursam kışını alsam acımaz mı 3 gün uyunur mu ya 3 gün uyunur okta ya kalkıyor üç gün uyunur, ya. Üç gün ya. uyunur mu yani demek ki uyuyan var. Uyuyan var. Yani şimdi uyunmaz desek biz kendimizle çelişeceğiz. Bu, ya bu adamlar <gülüyor> yalancı. O zaman neden inanmıyorsunuz? Neden inanmıyorsunuz ona? Asıl olan şey değil de. Fahir'in evet. stüdyoyu terk etme zamanı geldi galiba. Hakikaten yavaş yavaş. Böyle bir gibi. de yani uyumada bir şey. Ben şeyleri hiç anlayamıyorum. Uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Bu hafta hiç uyuyam. Mesela ben iki haftadır uyuyamıyorum dedim ya. Vaktim olmadığından yoksa... Bana e bir yarım mı? saat ayırırsanız ben hemen ikinci... Ben Geçen hafta bir gün öğle uykusu uyuyacağım diye. Anı mı, yoksa yaşanmışlık mı onu bilemedim. O yüzden şu anda aporttayım yani. iki dakikayı bile kaçırmayayım diye mesela şey yaptım ben. Salondan yatak odasına koşarak gittim. Hemen uyuyayım diye. Böyle hani ağır ağır ev içinde. Faydası oldu kadar. mu? Faydası oldu tabii. Yaşanmışlık. Yaşanmışlardır yaşanmışlar bu. Ama uyuyamıyorum diyenler nasıl uyuyamıyor ben onu anlamıyorum yani. ya benim kafasında bir uykum var. 99'da, 99'da modern sabahlar başladı. O zamandan beri benim hep uykum var. Bir de şey diyorlar ya sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Zor kalkıyoruz. Zor kalkıyoruz ya. 16 yıldır benim uykum var. Bir askerdeyken programımızı ara vermiştik. O Orada da gene erken. Sanki giden. program varmış gibi erken kaldırıyorlardı. Doğa erken kaldırıyorlar. Doğa da erken, da erken hakikaten. Ay ben artık. orada da diyordum program yok niye kaldırıyorsunuz beni? <gülüyor> Uykuya düşkün olduğumuz ve e, zor kalktığımızda en büyük ispatı 99'dan bu yana devam eden modern sabahlar. Sevgili dinleyicilerimiz bunu Ama en yakinen takip eder Dışarıda da kişiler. şimdi böyle yelli havanın kuytusu, evet, yağmurlu burada, havanın uykusu yaşa yani orada uyuyamayacaktı hava, hangi havada oynayacak? Bu hava gerçekten bir şey yapıyor ya. Burak beni şurada uyuyayım o derece. Dışarıya çıkar çıkmaz uykusu geliyor insanın. Nasıl ha? gene uyuyam. Bakıyorum Twitter'a gene uyuyamadım. Kimden uyanık. Ve sonradan bakıyorum da bu uyuyamıyorum diyenler de bütün gün uyuyorlar sonra. Acaba ilk insanlarda da bu uyku icat mı edildi yoksa... <gülüyor> i̇cat <gülüyor> yani, edildi yani, derken. Oktördün. Yani uyumayı biri akıl mı etti? Gece uyuruz çok güzel olur abi. E, Hem tasarruf olur hep şey olur falan. Öyle bir şey mi oldu? Gerçi evet ortalık da karanlık. Hele ateşi ne yapacaksın? Noktay zaten adam. ateş yok bir şey yok. Sene milattan önce 15.000 bin. Ne yapacaksın? Vücut mu şey yatıyor ya? Yatuyu kardeşim yani işi yat yok. dünya yok gelişene yani. kadar yatuyu. Ya 15.000 bin sene. Ben sana söyleyeyim 17 bin sene. Direkt yat hiçbir şey olmaz, hiçbir zarar Hadi olmaz. Hadi gece uykusunda insan olunun pili bitiyor olabilir ve böyle yığılıp kalıyor olabilir de. Gündüz uykusunu kim icat etti? Gündüz sen gündüz uyuyuş diyorsun. CS ama diyorsun. Okta diyorsun. insanlar buldu yani. İlk uyuyan kim yani? Tatlı tatlı. Arada yemeğimizi yedik. Şöyle bir yarım ya saat keselim. Çünkü yemek üstüne yatış çok iyidir. Yani uzmanlar hep diyorlar ya gece uykusu gece uykusu tamam evet. ihtiyaç olabilir ama gündüz uykusu da bir lükstür. Gündüz uykusu Onun ekstradır ya. Lükslerin en güzelidir her şeyde yoktur yani. Kredi gibi. Kredi gibi düşünüseniz <gülüyor> yanlış mı? Kredi gibi düşünelim sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Reklam ve şarkı sırasında kredi gibi düşünme fırsatı sunuyor <gülüyor> size. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler severler buyursunlar efendim. Buyurayım hemen Kanada'daki taber kenti Oktay'in çok biliyorsunuz sevdiği kentlerden bir tanesi. Ha, neredeki? nerede ki? Kanada'daki Taber Oktay. Aa Kanada'daki Taber. Taberliği Mezel'den Doğru küsünü evet İngilizce söylemiştim. Biliyorsunuz ben Kanada'da yaşadım. Evet. Kaç gün yaşamıştın? Dört, ee, beş, beş gün yaşadım. Beş gün yaşadın. Ee, o neler bu döneme neler değişti. Neler artık, değişti. Şeyler Çok değişti, şeyler. Seni ee, taber Belediye Meclisi uygulamaya koyduğu son kararla bağırmaya, kavga etmeye, yerlere tükürmeye, sokağa, affedersiniz. Şimdi bu görmeye. haber Kabahat görmede demiyoruz. Çünkü haberlerde hep şey diye geçiyordu. Ee, özellikle Kabataş olayında idrarını yaptı diye böyle bir şey vardı. Ee, herhalde o şekilde verilmesi gerekiyor diye. Ben düzeltiyorum ee, sokağa idrarını yapmaya ve e, küfretmeye para cezaları getirdi. bu idrarını göre... yapmaya biraz daha ağır hale getirmiyor mu ya? <gülüyor> yani şimdi mesela evde kibar olduğunu düşün. Yani benim bir, ufak bir tuvalete gitmem lazım. Ne ya tuvaletini yapmam diye anne ben gidip idrarımı yapayım da öyle sofraya geleyim. İdrar yapmak ne demek ya? Ama işte tuvalet olmayınca ortamda o yaptığın eylem ön plana çıkıyor. İdrar evet. verilir bence. İdrar, o tahlil örnek, için e, Yani örnek olarak veriyorsan... E, Anne hani idrarım yani. Örnek olsun diye size bu idrarımı verdim. Öyle de olmaz. Hayır örnek olarak Örnek verilirdim. olarak verilmez. İbret olarak verilir Oktay Bey lütfen. <gülüyor> bu da size... İdrarımı <gülüyor> kaçırdım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Buna göre sokağa... Affedersiniz çok özür diliyorum tekrar. İdrarını yapanlar 250 dolar... Affedersiniz. Tük, tükürenler 75 dolar. Küfredenler. İkisinde vücut salgısı ne şimdi? şey Küfreler mi vücut salgısı? Yani? Daha, daha daha ucuz? Ha, evet. Tükürmek yani şimdi memleketimiz. Haram miktar... yok. oraya idrarımı yapacağım ama hafif bir tüküreyim ya. Ay, yani evet. Miktar miktar ya cebindeki paraya bağlı 75 dolarım varsa tükürürüm. Yani bence ikisi de aynı olması lazım sonuçta. Doz diyorum çocuklar iki saattir burada Dozmuştu İkisi de tamam vücut salgısı ama dozmuştu. Ki bence tükürükten mikrop da geçiyor daha pahalı olması lazım. Ya öbüründen sanki geçmiyor. Ben aynı olması gerektiğini düşünüyorum ikisinin. Resmen ayrımcılık. Aynısını. Resmen torba yasa yapmışlar. Resmen ayrımcılık yani doğru mu? Doğru. Ee, küfürlere de 150 dolar. Yani Küfür dedin tabi... ama nasıl küfür? Yok Skywalker şimdi... dedin al ta Hayır, 150 dolar. Hayır birine mi dedin? Yoksa kendi kendine mesela kafam bozuk çıktı sokakta dolaşıyorsun kendi kendine küfür ediyorsun. O da mı ceza? Ee, mesela o da kimseye ki... değil, kimsenin eee kimseye hakaret ediyorsun, kimseye kırmıyorsun. Olur mu? Nereye gönderiyorsun o küfürleri? Hmm, evrene gönderiyorsun. Evrene gidiyorsun. Evrende evren senin küfrünle Sinirleniyor, başkasının dileğini gerçekleştirmek yerine ona evrenden küfür geliyor. yani işte yani birisi orada çok umutlarla evrene pozitif mesaj gönderiyor. Aman iyilik güzellik diye evrenden ona cevap. Ha, hay gibi. senin ben diye böyle. 75 150 pozitifim. 200 öyle mi tarifimiz? Bakayım 75 150 250. 250 mi? 250. Peki mesela surat mesela hay ben senin suratına tüküreyim diye bir küfür etti. Hı -hı. Ama tükürmedi. Ne verecek buna? Bakayım şimdi 150. oradan tükürmekten dolayı... Hayır 150 ve... Tükürmedik ki. Tükürmedi ama, ama teşebbüs etti. Ama yaptı mesela. T teşebbüs etti. Ve niyetini belli etti. Oradan ben sana Hop. söyleyeyim 25 dolarda oradan 175 e ödersin nokta. Ben de şöyle düşündüm. Mesela tam sokağa şey. idrarını yapıyorsun. Polis geldi ne yapıyorsun kardeşim dedi. Vereceksin 250'yi. Hayır ben böyle şeyin e, yasanın içinde dedi. Bir de, de tükürdü. 150 Kompli. doğrudan 400'ü. 475 paket. full paket. Ama tabii ki 15 gün içinde öderseniz dörtte bir indirim şansına daima sahipsiniz. <gülüyor> efendim. İşte Kanada farkı. İşte Kanada. <gülüyor> Kişi aynı şeyi tekrarlarsa double double dediğimiz hadiseye gidecek ki Kanada'da double double. wow Hapisli sonuçlanıyor. Yani. Yok canım bir para yeri yani. Tekrarla. o da para. Evet o da para o da para. Yani Kanada yani. paracı olmuş ya. Böyle değildi. bu Benim kanadan bu değildi. Benim kanadan bu değildi. Bit artık 2015 diyerek modern sabahların sonuna geliyoruz. Yarın sabah Bant yayınımıza karşınızdayız. Pazartesi sabah canlı canlı buluşacağız. Canlı tekrar. canlı. Bu arada şunu hatırlatın. Yarın sabah Bant yayın ama ilk kez dinleyeceğiniz bir Bant yayın. Ha. Cumartesi sabah bu hafta içinde yaptıklarımızdan oluşmuş bir bant yayın. Komple bant Pazartesi yayın. sabahı da artık canlı canlı karşılık. Pazartesi canlı. sınav var. Bir onu bir, de, bir daha başarılar diyelim genç Arkadaşlar. kardeşlerimize. Evrene güzel mesaj gönderin. Çünkü bant yayınımızda iyi şanslar dilemeyi unutmuştuk. Evet, Şimdi unuttuk. bir kez daha iyi şanslar. Herkese zihin açıklığı. 14 Mart Tıp Bayramı'nın. Onu da kutlayalım. Kutlayalım. Da kutlayalım. Tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramı da kutlu olsun diyelim. Başka unutumuz bir şey var mı? 14.3 yaptık. 13'ü. Ege e, 13'ünde senin gösterin var. Sana da başarılar diley başarılar Gülenlere Gülenlere Ben şimdiden teşekkür ediyorum Eyvallah fire. Allah razı olsun birader <gülüyor> Allah umutları utandırmasın Yolun açık olsun Yolun kardeşim. açık Bahtın kardeşim, açık olsun ışık, şıklar içinde uyuda deyin ya, yok, yok artık hayır, o kadar yolun, da yolun, Yok artık Yolun açık olsun yolun Muhterem diyelim Yolun ve diyorum. Bahtın açık olsun Muhterem diyoruz Ve sarı Sarıkanatege'ye başarılar diliyoruz Hoşçakalın Çok teşekkür ediyorum Ben de sizlere bu güzel dilekten Sen bize bari bir ya. iyi dilekte de Sen bulun ya Biz Tamam bu, canım bu... Sizin de yolunuz açık olsun Bu mu yani, yani Çok uyduruk oldu Abi her ben şeyi tut, tuttuğunuz Altın olsun On yani onu tercih edebileceğimiz bir şey olabilir. Su verenleriniz çok olsun. Yani. Yani. Zayıf. Zayıf. Zayıf. Keyifler Zayıf. içinde bürüyün. Şey değil. Bize özgü değil. Keyifler kemirin. Keyif kemirsinler. Keyif kemirenleriniz çok olsun. Mükemmel bir gün olacak.